Eski Dahiliye Vekili şimdi Parti Katibi Umumi'si Hilmi Bey evvela 20 sene zarfında bir tek istida Dahiliye Vekili iken sana yazdım fakat 20 senelik kaidemi bozmadım vermedim İstersen sana okuyacağım hem eski dâhiliye vekili hem şimdi katip umumi sıfatlarıyla seninle konuşacağım 20 sene hükümetle konuşmayan tek bir defa yine hükümet hesabına hükümetin büyük bir rükünüyle konuşan adam On saat kadar söylese azdır. Onun için siz benimle konuşmayı 1 iki saat müsaade ediniz. Saniyen şimdi partinin katı bir umumisi itibariyle size bir hakikatı beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat da şudur. Sen katı bir umumi olduğun halk fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da şudur. Bin seneden beri alemi İslamiyeti kahramanlığı ile memnun eden ve vahdeti İslamiyeyi muhafaza eden,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 ve sizler gibi ehlihamiyet eskide yanlış bir surette ve din zararına medeniyetin propagandası yerinde doğrudan doğruya hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi tervice çalışmazsanız, size kat'iyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle ispat ederim ki, alemi İslam'ın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adabet, ve şimdi alemi İslam'ı mahva çalışan küfr mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup, alemi İslam'ın kalası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet verecek. Evet, hariçte de iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfrü mutlakı, istibda da mutlakı, sefaheti mutlakı ve ehlinamusun namusun servetini serserilere ibahe etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak ancak İslamiyet hakikatiyle mevculmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini İslamiyette bulmuş bu millet dayanabilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri her şeyden evvel bu mümteziç, müttehit milliyetin can damarı hükmünde olan hakiki Kur'aniyeyi, terbiyeyi medeniye yerine esas tutmak ve düsturu hareket yapmakla o cereyanı durdurur inşallah. İkinci cereyan âlem-i İslam'daki müslim kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyeti İslamiyeyi dinsizlikle itham etmekle bozmak ve alemi İslam'ın irtibatını manen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi bir planla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. Eğer bu cereyanın aklı başında olsa bu dehşetli planı değiştirip hariçteki alemi İslam'ı okşadığı gibi bu merkezdeki İslamiyet dinini okşasa hem o da çok istifade eder hem azim fütuhatını bir derece muhafaza eder hem bu vatan ve millet dehşetli beladan kurtulur. Eğer şimdi siz kâti bir umumi olduğunuz hamiyet perver, milliyet perver adamlar, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usulleri muhafazaya çalışıp, üç dört şahsın inkılap namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcut haseneleri ve inkılap iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç dört adamın seyyesi üç dört milyon seyye olup bu kahraman ve dindar milleti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 Hiç eğiner, daha dehşetli kusurlara kefaret olamaz. Salisen size karşı elbette çok cihetlerde dahili ve harici muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakayık-ı imaniye namına çıksaydı birden sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı bin seneden beri ananeği ile ruh ve kalb ile bağlanmış. Zahiren muhalifi fıtratındaki emre itaat ciyetiyle serfuru etse de kalben bağlanmaz. Hem bir Müslüman başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıd altında kalamaz. İstibda da mutlaktan, rüşveti mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez.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 Türk milletinden hususan mektep görmüş gençlerden 100 bin şahit gösterebilirim. Elbette benim size karşı bu fikrimi tam nazara almak ehemmiyetli bir vazifenizdir. Siz dünyevi çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz. Bir parça da ahiret hesabına konuşan benim gibi kabir kapısında vatandaşların halini ağlayan bir biçareyi dinlemek lazımdır. Küçük bir haşiye. Hilmi Bey talin var. Ben hapiste ve buradayken, hakkımda seni merhametsiz gördüm, ne vakit hiddet ettim, ve bedduayı niyet ettim. Hilmi bey namında benim bir kardeşim ve nurun has bir şakirdini, her vakit hayırlı duamda ismiyle zikrettiğimden, sana beddua niyet ederken, bu hayırlı duaya mazhar Hilmi bey ismi adeta şefaatçi oldu. Beni men etti, ben de o niyetten vazgeçtim. Senin beni tazip eden memurlarından gelen eziyete tahammül edip o bedduadan vazgeçtim. Çok defa hayret ediyordum. Bana bu kadar sebepsiz azap vermekle beraber sana hiddet etmiyordum. Demek en sonunda seninle dost olacağız diye o hissi kabl ile kalbe gelmiş. Bu istida 20 seneden beri hiç müracaat etmediğim halde bir hiddet zamanında bir defa olarak beni tazib eden dâhiliye Vekili Hilmiye hitaben yazılmış Beray malumat Afyon Emniyet Müdürüne gönderilmiş. Manasız, lüzumsuz 4-5 defa bana sıkıntı verdiler. Senin yazın böyle değil. Kim sana böyle yazmış diye resmen beni karakola çağırdılar. Ben de dedim, böylelere müracaat edilmez. 20 sene sükyotum haklıymış. Ey Emirdağ Hükümeti ve zabıtası. Bu hasbi hali bir sene evvel yazmıştım. Fakat vermedim, sakladım. Şimdi beş cihetle kanunsuz beni hususi ikametgahımda bir hizmetçimi de men ve müdahale etmeleri gibi dünyada emsalsiz bir tarzda beni istibdada mutlak altına alıyorlar. Kanun namına kanunsuzluk edenleri insafa gelmek fikriyle izhar ediyorum. Dahiliye vekili ile hasbi halden bir parçadır. Hiçbir tarihte bezemin yüzünde emsali buku bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazike hedef olmuşum. Şöyle ki, hem şiddetli suikast tesiri olarak zehirlenmeden hasta, hem gayet zayıf yetmiş bir yaşında ihtiyar, hem kimsesiz, acınacak bir gurbette, hem palto ve fanila ve pabucunu satmakla maişetini temin eden fakirul hal, hem yirmi beş sene münzevi olmasından, binden ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir merdumgiriz, mütevahhiş, hem yirmi sene hayatını ve eserlerini üç mahkeme ve Ankara ehli vukufu inceden inciye tetkikten sonra, bil ittifak beraatine ve eserleri vatana, millete zararsız olarak menfaatli olmasına karar verilmiş bir masum. Hem eski harbi umumide, ehemmiyetli hizmet etmiş bir evlad-ı vatan, hem şimdi bu milleti, bu vatanı, Anarşilikten ve ecnebi ifsatlarından kurtarmak için meydandaki tesirli ile bütün kuvvetiyle çalışan bir hamiyetperver ve mahkemede yetmiş şahitle ispat edildiği gibi 25 senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen ve 7 sene harb-i umumiye bakmayan, sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün bütün alakasını kestiğini ispat eden ve dünyanıza karışmadığını Adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız adam hem ahiretine ve ihlasına zarar gelmemek için şiddetle teveccüh ammeden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarından ve medihlerinden çekinen, beğenmeyen bu dicare sayide başta dailiye vekili olan sen Afyon valisini ve Emirda zabıtasını musallat edip her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek ve tecridi mutlak içinde tek başıyla bir hapsi münhferitte durmaya mecbur etmek hangi maslahatınız iktiza eder hangi kanun bu dehşetli kadra müsaade eder diye hukuku umumiye'yi muhafaza eden adliyenin yüksek dairesi vasıtasıyla dahiliye vekiline beyan ediyorum zulmen bütün hukuku medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Said Nursi